Sayısını bilmeniz mi lazım? Bir de bu çektiğimiz testi hakları her seferinde devamımız lazım. Bu hatlar sayısını ne kadar dolu? Evet, ne Hanım Soruyu tekrarlamanız mümkün müdür acaba? Bu çektiğimiz testi hatlar testi çekiyoruz ya. Evet. Sayısını bilmeniz mi lazım? Evet. Çektiğimiz tespihatları her seferinde dualamalım lazım. Havadaki üç hatlar sahipleniyormuş. Ne kadar doğru? Evet. Soralım hocamıza. Teşekkür ederiz. Ankara'ya ve sizlere saygılar, selamlar. Ee, çektiğimiz tespihatları evet. mutlaka saymamız gerekir hocam? Yani Rabbimiz Kur'an'ında bizlere der ki tesbih et. Tesbih çekin diyor. Evet. Tesbihat yapın diyor. Evet. Yani ve diyor değil mi? Sebih sebbihisme rabbike'l-eala diyor. Peki Rabbimize tesbih etmek, onu yüceltmek, Subhanallah demek, ondan sonra diğer işte e, tesbihat, Sübhanallah ve bihamdih, il azim demek e, ve benzer bir takım tesbihatı yapmak sevaptır, faziletlidir, güzeldir ve mükafatı boldur. Evet. Fakat bunu illa belli sayıda çekmek, tabii ki çokça çekersek çokça sevabı var. E, i̇lla da şu kadar sayıda çek, çekeceğiz diye bir kural yoktur. Yok. yoktur. Ama e, bu işlerle e, iştigal eden insanlarımız e, bir bakıma da insanları biraz fazla çekmeye teşvik için işte 100 tane çek, 99 tane Motivasyon. çek, 1000 tane çek. Şu kadar sayıda çektiği insanları ne yaparlar? Yönlendirirler. Bu sadece o insanlara teşvik amaçlı yapılmış bir şeydir. Yoksa dini bir emir değildir bu. Evet. Böyle bilinmesi lazım. Dua etme meselesine gelince e, duayı her zaman edelim. Tesbihattan önce de edelim, sonra da edelim. Yani bir, bir, bir noktaya kadar tesbih çektik, sonunda da dua edelim, evet edelim. Peki edemedik, bir sakıncası yok. Daha evet. sonra da edebiliriz. Yani onun da belli bir kuralı yok. Yani dini anlamda şu şekilde yapılır, bu şekilde olmazsa bu tesbihat da olmaz diyemeyiz. Yani kural dahilinde olmayan... Yaptığımız evet. şeyleri bir kural dahilindeymiş gibi göstermek biraz tehlikeli mi? E, tabii dini bilgi eksikliğimizden kaynaklı şeyler de evet. Daha çok dikkat evet. etmeye Ama Ama seyircilerimizi ben e, tebrik ediyorum. Evet. Tesbih çekmeye, Allah'ı anmaya, onu zikretmeye tabii ki ihtiyacımız var. Evet. Allah'ın emridir. E, biz de bunları ihmal etmeyelim, yapalım. E, ne kadar gücümüz ediyorsa o kadarını yapalım. Evet, teşekkür ederiz hocam.